Betonasyon pes, betone. İpini. hamış gider gözlerimin yaşı bana gizledi. gözlerimin İşte detone girdi. Tutmadı ses. Sonradan toparladı ama. Ya çok heyecanlı. Baksana hayatımda bence hiç böyle söylememiş. Hep sazla söylemiş. One, one, one, one Gülistan Aşık Mahsun Şerif'in Adem oğluna, oğluna nasihat niteliğindeki en önemli türkülerinden eserlerinden sadece bir tanesi. Evet, çok güzel. Çok bir sevdiğimiz. Türk. Çok Türk, çok evet, güzel. Evet, İlke. Ya, ikdeme bağlama yok. Ben de alışamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben de alışamadım hocam. Ama el durmadı. <gülüyor> evet, süper hocam. Çok güzel bir performans. Son kıtada harbiden türkünün içine girdi diyebilirim. Evet. Ee, güzel bir performans. Tebrik ediyorum. Teşekkür Re ediyorum. Renk hocam. çok güzel. Ses rengin çok güzel. Ha havan çok güzel. O tarzın çok güzel. Çok teşekkür Yelek ederim. Yelek çok güzel. Evet, Sizin yani evet. Çok kıyafet teşekkür de teşekkür çok, güzel. Ederim. çok güzel. Çok teşekkürler. Teşekkür bir şey yok. Evet Ayşun hocam. Ya İlke çok <gülüyor> şirin. Çok tatlı. Türkü güzel. İşte insanın ağzına yakışan Türkiye bilmesi. Hep İlke'de onu ben görüyorum. Evet, İlke'nin seçimleri, evet, özellikle evet, e, derin nalası olan sözlerdeki evet. o vurgusu. Adem Ademoğluna nasihat gibi işte, her, her seçtiği türkü yani tam da şey. sesinden söylemiş, bir de o da var. Evet, sesinin Hatta tam sınırları ya. Yani çok söylerken, güzel. Değil mi, e, şu yani, anda da bambaşka bir ilke görmüşsü Kesinlikle, gibiyiz. aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Gülüyor ama gözüyle de gülüyor ya geldiğinden itibaren göz rengini bilmiyorum yakınındayım Hayır, ama. Ya, görünmüyor doğru söylüyor. Aç bakayım şu Ben gözü. sizi görüyorum hocam. <gülüyor> Sürekli gözüyle de güldüğü için göz rengini bilmiyorum bakın Yarın. en benim. Evet gözüyle de gülüyor güzel Kuleç. kardeşim. Ya iki, iki konuda bir şeyler söylemek evet, istiyorum Emre. İlke. Şimdi ayakta söylemeye çok alışkın değilsin gördüğüm kadarıyla. Yani daha çok sazınla çalıp söyleyen birisin. Ayaktayken tabi diyafram tamamen değişiyor. Bence giriş bölümünde hafif hafif entonasyonlar bu nedenle bir başta bir alışkanlık dışlıktan kaynaklandı. Yani. Devamlı bu şekilde okusan alışacak. Daha tabii ki alışacağız. Çünkü yeteneğin bunun fazlasıyla karşılayacak beceride. Bir de e, şu e, okurken bazen diyorum ki ilk evide bize baksa ya. Birazcık da bize de baksa. Çünkü tamamen bir Astra'ya seyahat desin. Ama hani bir türküde, 2'de, 3'te de. ama insan bazen de biraz iletişim istiyor. Bu seni rahatlatacak bir şey çünkü. Kapandığın zaman heyecanını daha da içinde hocam, yaşarsın. Hocam çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Ee, söylediğiniz her şey benim için gerçekten çok kıymetli. Ama kendimle Transa iletişim geçiyorum. kurmaya çok yeni başladım. Hah, güzel. Tamam. En azından farkındasın. Bunların. Evet. Evet hocam. Güzel. Çok güzel. Çok kıymetli ne hocam. Yani? Çok teşekkür ederim. Jürümüze çok, çok teşekkür olamam. ediyoruz Edelim. bu naif eleştiriler için. Teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Evet. İlke Yıldız Alkışlıyoruz. Bravo İlke. Teşekkür ederim bu güzel performans için. Aşk maşhurün şerifi saygı ve minnetle anıyoruz. Onun nezinden tüm aşıklarımızı, ozanlarımızı.